Ağzı bıllahim, ne şeytanı rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ve salatu ve ve sahbihi ve sabbih e jma'in. sallallahu aleyhi ve sellem atbi sıyet el hsa na, Rasulullah." Allah'ın Resulü'nün yolunda, Kur'an sünnet ölçüsünde bizlere numune, bizlere ölçü olacak olan Allah dostlarından tavsiyeleri anlatmaya çalışacağız. Elbette bütün peygamberlerin efendisi, kainatın yaratılışına vesile olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biz ona ne derece tabi olur isek, Allah velayeti de, kulluğumuzu da o doğrultuda tescil edecektir. Yani Allah'ın Resulü bizim için en güzel numune, en güzel örnektir. Bu sebeple Evliyaullah'tan tavsiyelere yine, bizzat Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesini teberrik olarak bereket olsun diye, onun kıymetli tavsiyesiyle girişi yapacağız. Hz. Muaz buyuruyor ki, Allah'ın Resulü bana on tane şeyi emretti. Şu halde Hz. Muaz'ın yerinde olmak, Allah'ın Resulünden bizzat o ifadeleri duymayı istemek, o anı yaşamak elbette her Müslümanın beklediği, her Müslümanın içerisinden istediği bir durum. İşte Hazreti Muaz şahsında Allah'ın Resulü kıyamete kadar bu reçeteyi tabi olanlarına sunuyor. Biz bu reçetenin bizzat Allah'ın Resulünden geldiğini, Hazreti Muaz'ın bunu aracı olduğunu düşündüğümüz zaman o itina ile hayatımıza bu reçeteyi hakim kılma, Hayatımızı düzenleme gözüyle baktığımız zaman elbette o Hazreti Muaz'ın yerinde olma özlemini hayatımıza geçirmiş oluruz. Allah'ın Resulü birinci olarak Hazreti Muaz'a öldürülsen veya yakılsan bile Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Allah'ın Resulü'nün Hazreti Muaz'a ilk tavsiyesi, Öldürülsen veya yakılsan bile Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Bu dünyada yakılıp yok olursun ama ebediyet olan cenneti Allah'ın izniyle hak etmiş olursun. Bu dünyadaki korku ile ölümle veya çok basit ve büyük menfaatler ile Allah'a ortak koşman. Hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın Allah muhafaza. Kişi açısından cehennemi olur. Bu manada Allah'ın, Nasönü'nün bu kıymetli tavsiyesinin birincisi, Tevhid ile alakalı. Hiçbir zaman tevhide leke düşürecek olan şirk, özellikle şirk, çünkü Rabbim bütün günahları, her şeyi bağışlar ama, kendisine ortak koşulması hariç. Tabii burada şunu ifade etmek gerekir, küfür, Yahudiliği ile Hristiyanlığı ile Siyonizliği ile nasıl bütün boyutu ile Kabile dinleri ile Burada hepsini içerisine alır Sadece ortak koşma Bir putun Veyahut da tapılan batıl bir ilahın karşısında Secde etme manasına gelmez Kur'an'daki her türlü ortak koşma ifadesi Allah'ı küfür Allah'a inanmama Velhasıl İslam dışındaki bütün dinleri ifade eder. Allah'ın Resulü'nün ikinci tavsiyesi ailenden ve malından ayrılmanı emretseler bile sakın ha ana babana isyan etme. Çünkü ana baba aile ve mal için terk edilemez. Ana baba Kişinin dünyaya vücut bulmasına vesile olan ana baba hakkı o kadar büyüktür ki bu sebeple isyan dışında hiçbir şey ile anne babanın hatırı kırılamaz. Anne baba isyan ederse durum müstesna. müstesna. Anne baba isyan etmeyi istemediği müddetçe bütün mübahişlerde anne babaya itaat edilir. Üçüncü tavsiyesi Kasten farz namazı asla terk etme. Kim ki o namazı terk ederse, Allah'ın himayesinden, korumasından uzak olur. İman edenin, iman ehlinin en büyük alametin, ibadetidir. İbadetinin baş tacı da elbette namazıdır. Bir kişinin namazı yoksa Allah katında kıymet değer neyi var ki? Çünkü, Kişiye ilk hesabı sorulacak şey Allah'ın Rasulü ifadesiyle namazdır. Önce muayyese bi'hil bihlabd salatu kişiye sorulacak ilk hesabı namazdır. Eğer namazı düzgünse, fain salahat salha sair ve amalhi, wain fesded fesded sair ve Namazı düzgünse bütün amelleri düzgün demektir. Namazı bozuk ise Allah'ın emrettiği şekilde değilse Diğer ibadetlerde Allah katında Bozuk hükmündedir Çünkü namaz Mercek misali Bütün ibadeti taati toplar Eğer namazı düzgünse bir kimsenin Mutlaka diğer ibadatı Da düzgündür Diğer bir ifadeyle Namazımızın düzgün olması Diğer ibadetlerin Düzgünlüğüne bağlı Diğer hayatımızın yaşantımızın düzgünlüğüne bağlı Allah'ın Resulü kim onu kasten terk ederse Allah'ın himayesinden uzak olur ne kadar ağır bir ifade kıymetli kardeşlerim Allah'ın himayesinden Allah'ın korumasından uzak olmaktan daha betbah daha kötü ne olabilir ki bu sebeple en azami gayrette güneş doğup da batana kadar yatana kadar en büyük işimiz namaz olmalı. Şu kainatta insanın namazdan daha kıymetli hiçbir şeyi olamaz. Dördüncüsü, asla içki içme. Çünkü o her kötülüğün başıdır. İçki içilen yerde bereket olmaz. İçkinin olduğu yerde huzur olmaz. İçkinin olduğu aynada yaşantı olmaz. İçkinin bulunduğu ailenin çok olduğu toplumda elbette rahmet, bereket olmaz ki sakın ha içki içme o bütün kötülüğün başıdır. Beşincisi günah işlemekten sakın. Çünkü onun yüzünden Allah'ın gazabına uğrarsın. Günah sebebiyle Allah'ın gazabı iner. Bu vesileyle günah işlemekten Uzak Durmak Gerekir Ki Bir Kulun Dünyada Başına Geleceği En Büyük Musimet Günah işleyip De Tevbe Etmeden Allah'ın Huzuruna Vardığı O Andır Rabbim Muhafaza Buyursun Altıncısı insanlar Hep Helak Olsa Bile Savaş Meydanından Sakın Hafiral Etmeyesin Bu İslamın Temel Prensiplerinden Bir Tanesidir Savaş Meydanından Kaçmak büyük günahlardan bir tanesidir. 7'si ise sen de içlerinde olduğun halde insanlara ölüm gelirse sebat et. Davan için cihat anında insanlara ölüm gelirse sen de o niyetini, mücadeleni, Mücahedeni bozmadan dimdik tevhid üzerine ayakta dur. 8'incisi Mal varlığından aile efradına yedir ve harca. Çünkü sen o mal varlığını birinci derecede Allah, ikinci derecede ona muhtaç olan ve bizzat korumasını almış olduğun aileden mesuldür. Onun için helal yoldan ailene malını yedir. Dokuzuncusu, aile efradından terbiye için, terbiye etmek için sopanı onların gözünün önüne koy. Sopanı onların gözünün önünden kaldırma. Bu sadece onların caydırıcılığı için. Yani o sopayı ortaya koyup diyecek ki, bu sopanın tek görevi var. Eğer siz Allah'a isyan eder iseniz, asli görevinizi yerine getirmezseniz, benim görevim olan bu görevi hatırlatmak için gerekirse bunu kullanabilirim. Bunun dışında nefis için, gadab için, hiçbir şekilde bir kimse dövülemez ancak sadece tedbir olsun diye işin ciddiyetini anlasın diye ailemizi evladı ihalimizi şer'i ölçüler içerisinde İslam'ın ölçüler içerisinde eğitmekle memuruz onuncusu aile efradını Allah Celle Celaluhu ile korkut onlara Allah'ın rahmetini anlat Allah'ın rahmetini genişliğini anlat Bununla birlikte Allah'ın nasıl şiddetli bir azabı olduğunu da anlat ki korksunlar. Allah korkusu haşa bir korkulu öcüden korkulacak bir büyük nesleden korkar gibi değil. Öyle bir sevgiyle birlikte korku oluşmalı ki kişi şöyle korkmalı. Ya Rab ben sana layıkıyla kul olamadım diye tırtır tır titremeli. İşte Hazreti Muazza. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde 10 tane kıymetli emri tavsiye ettiler. Elbette bunu hayatımıza uyguladığımız zaman şuradaki 10 emri yerine getirdiğimiz zaman dünya ve ahiret saadetine ulaşmamamız için hiçbir sebep yoktur. Rabbim vaffak kılsın. İkinci vasiyet. Allah'ın Resulü ile başladık ki Allah'ın Resulü ruh bakımından insanlığın ilk yaratılanıdır. Allah'ın Resulü ruhu ilk yaratılan ruhtur. Adem Aleyhisselam'ın vasiyetiyle devam edeceğiz. Adem Aleyhisselam da bakımından, beden bakımından Rabbimizin ilk yarattığı kuldur. Adem Aleyhisselam bu cennette kovulma olayı olduğu zaman, cennetten çıkarıldıktan sonra şöyle vasiyetlerde bulundu. Birincisi nefsinizin hevasına uymayınız. Nefislerin isteğinin peşine düşmeyiniz. Adem Aleyhisselam buyurur ki Allah Celle Celaluhu yasak ettiği halde nefsimizin arzusuna uyarak yasak ağaçtan yemiş olduk. Onun için Mevlamız bizi cennetten çıkardı. Evet kardeşlerim biz de günah yaparak Yaptığımız işten nefsimize uymak suretiyle bu hataya düşmemeye çalışacağız. Gözümüzü başkasının namusundan koruyacağız. Elimizi başkasının malından uzak tutacağız. Haramlardan öyle bir titriyeceğiz ki haram korkusuyla bütün anımızı dolduracağız. Bizim korkacağımız en büyük şey haram olan bir şey midemize girer mi derdi olmalıdır. Bunun için nefis ve hevaya uymamayı Adem Aleyhisselam bu şekilde tavsiye ediyor. İkincisi, şüphelendiğiniz işi yapmayınız. Adem Aleyhisselam buyuruyor ki, bu elime aldığımda acaba yesem mi yemesem mi diye şüphe içerisine girdim. Onun için de bu şüphe vakı oldu. Rabbim bu şekilde bizi cezalandırdı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şüphe mutlaka hakikat olarak meydana gelir. Yani bir işte şüphe var mı, o duyguyu melekler kişiye veriyor demektir. Yani o işi terk et, o şüpheli iş, senin korktuğun gibi sonu tehlikeli olabilir. Üçüncüsü Adem Aleyhisselam, istişaresiz iş yapmayınız. Buyurdu ki Adem Aleyhisselam, eğer ben yasaklanmış olan o ağacın meyvesini artık buğday ağacıdır o önemli değil. Etrafta bulunan meleklere istişare etseydim onlar elbette beni hakikate götüreceklerdi. Bu sebeple de bu meyveden yemeyip Rabbıma karşı herhangi bir isyanda bulunmuş olmayacaktım. <gülüyor> evet kıymetli kardeşlerim. Sübhumuz bize müşavereyi, istişareyi Kur'an'ında emrediyor. Esad bile ve şabirhum fil emri işlerde, iş hususunda onlarla müşavere et, istişare et diye Allah'ın Resulü'ne ve onun şahsında bütün iman edenlere istişareyi emrediyor. İstişare en az 3 kişiyle, 7 kişiyle yapılmalı ve insanlar seçilmeli, istişareye layık insanlar seçilmeli. Ve bu şekilde hakikat bir izinle bulunur. Adem Aleyhisselam'ın dördüncü tavsiyesi, ailenizin her sözünü tutmayınız buyuruyor. Hani Adem Aleyhisselam, eğer hanımım Havva olmasaydı cennetten o meyve yiyip de çıkmaz idik. Çünkü ben onun nazına dayanamadım, o teklif etti, bu sebebe binaende yeryüzüne indirildik buyuruyor. Elbette Adem Aleyhisselam'ın tavsiyelerini sonuna kadar tutacağız. Bu şunu ifade eder. Tabi Adem Aleyhisselam takdirde insanlığın böyle bir sınav olduğu için başından bu hadiseler geçti. Allah'ın takdiri bu şekilde tecelli etti. Önemli olan buradaki hadiselerden biz kul olarak kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Adem Aleyhisselam dünyaya inince ya Adem peygamberler göndereceğim kitaplar göndereceğim eğer o kitaplara rağbet eder de yeniden cennete kavuşursanız ne âlâ buyurmuştur. Bu şekilde kitaplara tabi olmayı Allah'ın emirlerine tabi olmanın kurtuluş olduğunu Rabbimiz ifade buyurmuşlardır. Adem aleyhisselamın bu kıymetli tavsiyelerinden sonra hakikaten yine çok kıymet verilen kıymet verdiğimiz bir tavsiyeyi aktaracağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi oğluna şöyle vasiyet ediyor. Oğlum, ilim adamlarına, salih olan kişilere, şehit evlatlarına hürmet eyle. Ve itibardan ayrılma. Onları her zaman gör, gözet ve onlara kıymet ver. Allah'ı tanımayan, kazancını şaraba veren, zina yapan kimselere devlet işlerinde vazife verme. Allah'ı tanımayan, kazancını şaraba veren, zina yapan kimselere devlet işlerinde vazife verme. Verirsen yüzü kara bir vaziyette ahirete gelirsin. Zira bu tip kişiler, Allah'ın gazabına müstahak olduklarından işlerinde muvaffak olamazlar. Bunlar halka iyi muamele etmezler ve rüşvet almayan meyyal olurlar. Memleket ve millet bunlardan pek çok zarar gelir. Sakın ha içkiciye, zinacıya devlet işleri teslim etme. Bilmediğini bilenlere sor. Sana sadık olanları hoş tut. Askerlerle bol ihsanda bulun, zira ihsan insanın tuzağıdır. Oğlum, Allah'ın emrettiklerinden gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Kafaatan tam iyice öğrenmeyince bir işe başlayamayasın. Zalim olma, alemi adaletle şenlendir. Cihat mesleğimiz, Allah yolu maksadımız, Allah yolu Allah'ın dinini yaşatmaktır. Cihat mesleğimiz, Allah'ın yolu maksadımız ve Allah'ın dinini bütün dünyaya yaşatmak gayemizdir. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır ey oğlum. Daima herkese ihsanda bulun memleket işlerini noksansız gör elbette Osman Gazi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun oğluna vasiyeti 1800'lü yılların sonuna kadar tutulduğu için 600-700 yıla Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti Allah'ın izniyle dünyanın dörtte birine hakim oldu, dörtte birini kontrol altına aldı 4'te üçünü de bizzat kendisinin emrine amade bir şekilde İslam alemine güzel bir hayat sürdürdü. Muhittin Arabi Hazretleri, kendisi çoğu yönüyle anlaşılmayan büyük bir Allah dostu, şu şekilde Futuhat ı Mekkiyesi'nde vasiyetler ediyor. Birincisi, Allah Teala'ya herhangi bir yerde isyan ettiğin zaman... Bil ki orası sana isyan etti diye şahitlik yapar. Hemen bu isyanın ardında Allah'a bir itaat et ki, o yerden ayrılmadan itaata koş ki, o mekan bu sefer Allah'a itaat etti diye sana şahitlikte bulunsun. Her yer, her mekan bize şahitlik edecek. Ya Rabbi bu kötü fiili benim yanımda, benim üzerimde şu şekilde yaptı diye. İşte onla da bu şahitliği yaptırdıktan sonra hemen güzel bir iş yap ki ya Rabbi o kötülüğün arkasında hemen onu yok edecek bir güzellik yaptı. Çünkü iyilik hasanat kötülüğü mahveder bi teala. Onun için Rabbimiz innel hasenati yudhibne's sayyiat. İyilikler mutlaka kötülükleri yok eder, bertaraf eder sizler. Allah'ın Resulü de etbis sayyi'ate'l hasenete temhukha. Allah'ın nasıl oluyor? kötülüğü onu yok edecek bir iyilik takip ettir ki onu hemen yok etsin. Muhittin Arabi Hazretlerinin ikinci tavsiyesi, gizlide ve açıkta, kendi nefislerinizde ve toplulukta Allah'ı zikre devam ediniz. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor, Fedkuruni Sizler beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Yani sizler beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Çünkü kendi kendine beni kul zikrederse ben de onu kendi zatımda zikrederim. Bir kul beni toplulukta zikrederse, anarsa ben de daha kıymetli bir toplulukta onu zikrederim. Yani bir kul toplu halde beni zikrederse, melaike Mukarrabun'un yanında ben de onu zikrederim. Bak falan kulum beni zikretti, ben de iyilikle Onlara seni zikrederim buyuruyor Rabbim Zülcelal Hazretleri. Çünkü zikir kalbin pasıdır. Zikrin olmadığı kalpler mutlaka paslıdır. Zikir Kur'an'dır. Allah yolunda sohbettir. Allah'ın sıfatları ile ona yalvarma yakarmadır. Muhittin Arabi Hazretlerinin üçüncü tavsiyesi, Kendin yapmasan bile, Devamlı hayır amel konuşmaya çalış. Eğer nefsin şer konuşuyorsa onu Allah için terk etmeye çalış. Yapamasan bile hep hayır konuş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala şöyle buyurur: "Kulum bir iyilik yapmayı konuştuğu zaman ve onu yapmadığı zaman ben ona bir iyilik veririm. Eğer onu yaparsa onun da on katını yazarım buyuruyor. Bir kötülük yapmaya konuştuğun zaman da onu yapmadıkça onu bağışlarım. O kötülüğü yaptığı zaman ise ona sadece bir misli veririm. Bu da Rabbimizin rahmeti. Rabbimizin kullarına rahmeti. Bu sebeple konuştuğumuz ya Allah'a zikir olsun. Ya iyiliğe davet olsun. Ya kötülükten de nehy olsun. Çünkü bunun dışındaki her şey Kılın amel kefesinde günah olarak ağırlık yapacaktır. Diline, dılına, beline yani diline, gönlüne, beline, namusuna sahip olan kişi kurtulmuştur. Muhittin Arabi Hazretlerinin dördüncü tavsiyesi, İslam kelimesine devam edin ki, La ilahe illallah demektir. Çünkü bu La ilahe illallah, Öyle ilim içine alır ki zikirler gen faziletlisidir. Eftalü zikr <gülüyor> la ilahe illallah. Allah'ın Resulü zikirlerine gen eftali la ilahe illallah kelimesine devam etmektir buyuruyor. Bu sebeple bak la ilahe illallah demek la hukma illallah. Allah'tan başka hüküm koyan yok demektir. La ilahe illallah demek la maabude illallah. Allah'tan başka kulluk yapılacak zat yok demektir. La mehbube illallah demektir. Allah'tan başka sevgiye hakiki manada layık olacak yok demektir. La merzuqa illallah. Allah'tan başka rızık veren yok demektir. La rabbe illallah. Ondan başka terbiyeci, ondan başka hakiki yönetici yok demektir. Bu binlerce kelime içerisidir bu la ilahe illallah. Bir kul samimi bir şekilde gönlünden gelerek la ilahe illallah gelen yerine getirirse o kul cennetliktir. Rabb'im bize bunu lütfeylesin. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en kıymetli söz La ilahe illallah'tır buyuruyor. Fakat ashab-ı kiram La ilahe illallah derken Bütün hayatında, namazında, orucunda, cihadında Allah için sevmesinde, tebliğinde, davetinde Her şeyi zerresine kadar La ilahe illallah diyordu. Ahir zamanın ümmeti de La ilahe illallah diyor ama Dilinden Gönlüne inmiyor. Sadece dilinde kalıyor. Rabbim gönlümüze indirsin. Hayatımıza hakim kılsın. Muhiddin Arami Hazretlerinin beşinci tavsiyesi Sakın hala ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimselere düşmanlık eyleme. Çünkü onlar Allah'ın umumi dostlarıdır, velileridir. Hatasıyla, günahıyla onlara hoşgör. Hatalarını da en iyi şekilde düzeltmeye gayret et. Çünkü, La ilahe illallah, tevhid ehliyle, iman ehliyle uğraşmak hiçbir mümine yakışmaz. Altıncı tavsiye Muhittin Aleyhi Hazretleri'nden, amellerine dikkat ettiğin gibi sözlerine de dikkat et. Çünkü, sözlerin amellerin cümlesindendir. Yani sözlerin de amel gibi değerlendirildiğini bil. Bunun için alimlerin bir kısmı şöyle ifade edermiş. Her kim ki konuşmasını amelinden kabul ederse o kişinin konuşması az olur. Her kim ki konuşmasını amel kabul ederse o kişinin konuşması az olur. Yedinci tavsiyesi Muhittin Arabi Hazretlerinin elinle ruhu olan bir şeyin resmini çizmekten sakın. Bu şekilde canlı resmi çizmekten de Allah'ın Resulü'nün hadisine binaen ne ediyor. Sekizincisi kullara zulmetmekten uzak durunuz. Çünkü zulüm kıyamet gününün karanlıklarından bir karanlıktır. Şüphesiz ki kullara zulmetmek Allah'ın edasını vacip kılmış olduğu hakları kullara vermemektir. Layık olmayan bir şey birine vermek zulümdür layık olduğu halde birine bir şeyi, bir görevi, bir işi vermemek yine zulümdür. Yani her türlü dengesiz yapılan iş zulümdür ki zulüm de cehennem karanlıklarından bir karanlıktır. Dokuzuncu tavsiyesi, ilmiyle amil olmayan bir alim gördüğün zaman sen alime hakkını ödeyinceye kadar onunla edep içerisinde ol ve ilmini kullan, amel et. O alim olduğu müddetçe de onun kötü halini görme. Onun kötü haliyle meşgul olma. Sen o alimden alacağın güzellikleri al, onun yapmadığı o ameli sen işleyesin. Sadece amel yapmıyor diye kerih görmeyesin. Yani ilminde bir sapıtma olmadığı müddetçe, yanlış şeyler ilga etme olmadığı müddetçe, münafıklık, fasıklık olmadığı müddetçe, o yapamadığı bazı güzellikleri de sen yap. Bu vesileyle de fitne ortadan kalkmış olur ki Allah katında fitneyi ortadan kaldırmaktan daha kıymetli bir amelde olamaz. Onuncusu Allah Teala'ya senden aldığı ve sana verdiği hususlarda murakabe et. Yani veren de o, alan da o. Az da verse, çok da verse veren de o, alan da o. Çok geldiği zaman fazla sevinme. Allah çok aldığı zaman fazla üzülme. Az günahı aslanma kime karşı ona bak. Az nimeti aslanma kimden geldi ona bak. Bu şekilde Allah'a dönder işleri. On birincisi. Yeryüzünde sakın ha yükseklik isteme. Kibir içerisine girme. Mütevazi ol. Allah mütevaziliği sever. On ikincisi. Her cuma günü cuma namazına çıkmadan önce bereket olması günahlardan tertemiz olma amacıyla gusleyle. On üçüncüsü de güzel ahlak sahibi ol. Güzel ahlakı yerine getir. Ahlakın kötü olanından kaçın. Çünkü Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve Allah'ın Resulü ahlakı güzel olan kimselere Cennetin üst kısmından bir ev tanzim edileceğini ifade buyuruyor. Ahlakı kötü olan, şerri olan kimseleri ne Allah sever, ne de Resulü sever, ne de kullar sever. Bu manada edep, ahlak bütün hayatımızın her köşesinde diğer insanlara yapacağımız en canlı tebliğidir.